Merhaba, Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürsap. Ben Kerem Doğan. 94.9 Açık Radyo'da sözcüklerin peşinden koşmaya devam ediyoruz. Maviş Maviş devam ediyor. Maviş Maviş, dördüncü programımız... Ee, Sevgili çocukluk arkadaşımın sevgili kardeşiyle eşi Nahide Deniz ve Orçun Deniz de program destekçimizmiş bu programda. Teşekkür ediyoruz. Kendine. Evet tesadüfen öğrendim. Teşekkür ediyoruz. Maviyet tarihsel süreç içerisinde aldığı adlar, yeni bulunan mavi çeşitleri hangi kültür nasıl bakıyor? Şeklinde evet. devam ediyorduk. Geçen hafta Orta Çağ'a kadar geldik. geldik Bu arada hatta. sosyal medya hesaplarımız, Twitter efendim söyleyelim değil mi? Evet tabii Instagram. Bu mavi renkten dolayı hayli zengin bir paylaşımımız söz konusu olacak. Instagramımız var. Allah şükür hepimizin. <gülüyor> <gülüyor> <Kermişim. gülüyor> Gmail adresimiz de var. var. Twitter'ı evet, yoğun olarak evet, kullanıyoruz. Geçmiş programlarımıza oradan ulaşabilirsiniz. Bazen sevgili dinleyicilerimiz e, işe yarar e, bilgiler paylaşıyorlar bizimle ya da sorular soruyorlar. Her zaman e, evet, bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz hep işe yarar, <gülüyor> e, paylaşır, <gülüyor> Şimdi, bazen e, bir sonraki programda kullanacağımız ya da bir evvelki programda kullandığımız şeyleri de söyleyebiliyorlar doğal olarak. E, o yüzden bütün programlarım hem Açık Radyo sayfası hem Twitter'da var. E, bazen de atladığımız bilmediğimiz bir şeyi mutlaka. bulduğumuzda paylaşıyoruz Twitter'dan. Evet, e, onu Evet. Dediğim gibi tarihsel sürece bakarken Orta Çağ'a kadar geldik. E, Orta Çağ'la birlikte aslında tarihi ve resim tarihiyle hani... E, Paralel gidecek. Burada bir, yeni bir kitabımız var, dost yayın evinden, Victoria Finlay e, hanımefendinin yazmış olduğu kitap. Renkler Boya <gülüyor> kutusunda Yolculuklar diye e, renklerin peşinde e, seyahatlere çıkıyor. E, mavi'nin de peşine düşmüş. E, mavi kısmı ile ilgili notlarında açılışı e, Michelangelo'nun 1501 yılında e, ...yaptığı, resmettiği... ...mezara konma tablosunun... ...hikayesi var aslında... Hmm. ...burada bu tablo aslında bitirilemiyor... Ee, ...bitirilememesinin bir nedeni var... ...bu arada tablo Londra Ulusal Galeri'de... Ee, ...bu bitirilememesinin hikayesi... ...aslında işte... ...Rönesans döneminde... E, ...ultramarin mavisinin... ...zor e, bulunan... ...zor bulunuyor ve pahalı... ...geçmiş programlarda bahsettik... Afganistan'ın bir bölgesinde e, taş yeri denilen bir bölgede çıkıyor. Sar, Sari Senk de deniliyor aynı zamanda. Bir dizi madenden geliyor. Ve lapis lazuli taşından üretiliyor bu e, renk. E, bu renk tedarik edilemeyince e, resmin tamamlanamıyor. Hmm. E, tahminyen diyor işte Bakire Meryem'i yani resmedecekti. Ee, ve Bakire Meryem de Mavi ile özdeşleştiğinden e, Bu gerçekleşmiyor evet. ee, Mavi Bakire Meryem'in özdeşleşmesi Hikayesi aslında 16. yüzyılda Papa 5. E, Pius'un renkleri Lütürojik olarak kodlamasıyla Doğuyor bir, bir anlamda hmm. Bu kodlama kodlamada ise işte Mavi'nin temsiliyeti İsa'nın annesinden yani Meryem'e tekabül, e, e, tekabül ediyor Tekabül ediyor ee, bu bilgi evet. hoş bir bilgi var ee, aslında Michelange resmini bitirmeyi gerçekten istese e, Azurit denilen daha ucuz bir mavi var e, bu mavi minerali kullanabilirdi diyor yazar e, bunu aynı zamanda azürite aynı zamanda sitra manioda deniliyor aynı zamanda hmm. e, ve Almanya'da bulunuyor bu taş ama azürit e, bakır madenlerinin yan ürünü ve malakit taşının Kız, kar, kız kardeşi bir taş yani ultramarin doğal olarak Tayfun daha çok menekşe tarafına yönelirken azürit yeşil tarafına doğru kayıyor. Ha, onu tercih etmemiş mi? E, tercih yani. etmiyor evet hmm. tercih etmiyor. Bir de bir yandan da e, ucuz yani. İşte böyle bir kere. Ya bu vardı. mavi de ilginç ya hani geçen programda da bahsediyorduk yani yeşille de kayabiliyor mora da kayabiliyor böyle iyice koyulduğunda siyaha doğru da gidebiliyor falan ve. Ee, ...özellikle resim sanatında bu tercihleri yapışa göre bazı ressam bazı mavilerle anılıyor falan. Tabii bir de bir rengin e, solma durumu da söz konusu olabiliyor. Bu da ilginç bir nokta resim tarihinde. Mesela Azurit kolay bulunan ve ucuz bir e, boya ama dayanıksız bir yandan da. Hmm, o yüzden de ucuz belki bir evet, yandan Hatta aynı tabloda bu mezara konma tablosunda işte Mecdelil Meryem'in... Elbisesi deniz mavisinden yosun rengine doğru evrilmiş bir süre sonra yani soluyor. Aslında hani ressamların bu iki rengi nasıl kullandığını dair en iyi özet işte ultramarin daha çok göklere yükseklik vermek için kullanılırken azurit ise denizlere derinlik vermek için kullanılıyor. Ay, Uyuyor gayet yani Hı -hı. denizin yeşili daha çok hatta eski Yunanlılar öyle görüyormuş <gülüyor> demiştik <Evet>. ya. <gülüyor> Ultramarin mavisi evet bu bahsetti hayli geçti bir de Gremlin mavisi bölümü var burada. Hı -hı. Evet geçen programda da adını almış Gremlin'in. Evet Gremlin. kobalt mavisi dedi Koval'ta. geçiyor aynı zamanda. Ee, burada ilginç notlar var kitapta aslında Pers ülkesi yani İran'dan hani İran madenlerinden geliyor. Çin'e geçen dediğin. Evet, İngilizlerin evet. kobalt dediği madenden geliyor bu önemli evet. mavisi. Bir anekdot olarak kobalt demek aslında biraz gulyabane demek gibi diyor. Çünkü e, Alman halk efsanesinde kobalt tehlikeli bir ruhun adı, adı ve toprağın içinde yaşıyor ve gelenlere öfkeleniyor. Hı, evet, doğru ee, doğru. Ben de okumuştum onu. Kobalt, e, arsenikle birlikte rastlanan bir metal. E, ona rastlamaktan neft eden işte Avrupalı gümüş madencileri işte adını gremlin mavisi olarak koyuyorlar. Hı, i̇lginç o şey var bende de, de. Hı -hı. var mı sende o ağzından almış olmayayım ama Hı. hani bir Fransız kimyager evet. e, 1802'de Louis Jacques e, Tiner'a Hı -hı. E, aslında e, buluyor daha saf bir e, var, evet. versiyonunu Hı -hı. yani bu Çin'de bulunandan sonra alüminyum oksit bazı daha saf bir versiyon bu Fransız kimyagerin bulduğu. Evet doğru diyorsun. Sonra da çok kullanılıyor zaten Turner, Renoir, Van Gogh falan ee, Hı -hı. çok daha pahalı olan deniz mavisi yerinde bunu kullanıyorlar bu kobalt mavisini Hı -hı. kullanıyorlar Hı -hı. hatta gene şeyi söyleyeyim artık biraz zaman atlama yaptık ama e, ben böyle çok sevdiğim şeyleri programda sürekli paylaşıyorum ya Maxwell Perish diye bir illüstratör ressam var çok severim ben e, Perish mavisi olarak da geçiyor çünkü hep bu maviyi e, kullanıyor resimlerinde Hı -hı. kullanırız görsel e, şey twitter sayfamızda e bu hiç, kobaltla ilgili birkaç bilgi daha var onları da paylaşayım. Hı -hı. Kobalt ısıtıldığında renk değiştirme özelliğine sahip. Böyle, bu keşfediliyor. E, ve onu görünmez mürekkepte kullanıyorlar. Yani bu boş kağıt mesela Aa. ateşe tutulduğunda e, büyülü biçimde bir yeşile dönüyor. Ve gizli mesaj görünür oluyor. Filmlerde çok görünür evet. ya. <gülüyor> e, iyi yani e kobaltın parladığını ilk bulan aslında gerçekte İranlılar. Ve İranlıların hani camilerinde göğü temsil edilen işte bu mavi Çin'i iyi yapmakta sık sık kullanıyorlar İranlılar. Hatta Çin'e de e, İran vesilesiyle gidiyor. Geçen programda evet, bahsetmiştim. Meşhur Çin'in yeşil seladon hani tabakları, porselen tabaklarıyla takas edilip. Ee, ...İran'ın işte bu Muhammed'i mavisi... E, ...takas edilerek... ...içine doğru uzanıyor hmm. diyebiliriz. Ne çok hikayesi olan bir renk ya. <gülüyor> bu e, 1800'lere geçmişken... ...acaba ben şeyden bahsetsem mi? Daha senin o, elinde bir şey varsa... E, ...gök mavisi... ...keruban olarak geçiyor... E, bu da e, kobalt magnezyum sanat bileşimi bir maviymiş. E, yani ben aslında bir sürü e, daha maviden bahsedeceğiz Keremli ama e, kimya sözcüğüne vardım gerçekten maviden. Evet. E, Çok önemli. E, değil mi? 1805'te e, kalay oksidin fırınlanmasıyla mükemmelleştiriliyor bu renk. Yani gök mavisi denilen e, renk 1860'ta da e, Rony and the Company tarafından toz boya olarak e, satılıyor ve Bundan sonra resim sanatında kullanılmaya başlanıyor mesela 1800'ler zaten bu e, değişik değişik mavilerin çok çok evet Bitti. bir i̇şte süreç bunlardan birisi prusya mavisi. Evet. Ee, bu e, Alman her, Ay çok pardon her... ya ben 1700'lerden bir şey ekleyeyim mi? Ekle e, obsesif olduğum için <gülüyor> <gülüyor> efendim bizim bugün lacivert olarak bildiğimiz <gülüyor> ve navy blue e, denilen de mavinin en koyu tonu olarak tabi geçiyor e, İngiliz kraliyet donanma üniforma rengi aslında uzun yıllar öyle kullanılmış hmm. ondan sonra başka üniformalarda ve kimi memur kıyafetlerinden de e, çok kullanılıyor özellikle 1700'lerin ortasından sonra bu kadar ...üniforma rengi halini hmm. alan bir şey oluyor. Buyurunuz efendim. Tarihler aslında birbirine de girdi biraz. Çünkü Prusya Mahallesi derken... E, ...bunu bulan Alman e, bilim adamı diyelim... her Diesbach Hayır. tarafından 1704 yılında e, bulunuyor. Ha, evet, Johann Jakob Diesbach. Evet. evet, Diesbach aslında kırmızı e, bulmaya çalışırken... <gülüyor> ...elde etmeye çalışırken tamamen tesadüf eseri e, buluyor e, sonrasında özellikle Avrupa'da şey çılgınlık geldi bana, yaşanıyor çok pardon deyip deyip sürekli Hı -hı. lafı keserim böyle dermişim yani e, adam e, kalay taşını kırmızı bulmaya çalışırken hayvan kanına bulaşıyor Hı -hı, evet. ondan sonra ikisinin birleşmesinden ortaya bu mavi çıkıyor Prusya mavisi bir de Berlin mavisi de deniyormuş buna evet çünkü o Berliner Blau deniliyor Prusya ha. mavisini bunun nedeni de aslında e, bulan Lisbeth bir eczacı ile birlikte hani çalışma durumları söz konusu ama eczacı durumdan faydalanarak Berliner Blau adlı markayla çıkıyor piyasaya ve bayağı zengin oluyor ama disbah açlıktan ölüyor garibin. Ee, evet, onun nedeni o. Sonra markası Berliner Blau, sonrasında Prusya Hı. mavisine dönüşüyor. Özellikle Hı. Avrupa'da bir ev boyasında Prusya mavisi sık sık kullanılıyor, çılgınlık yaşanıyor denilebilir. Hı. En önemli noktalardan bir tanesi de işte bu Prusya mavisi mimarlık ve tasarımın sonsuza kadar değiştiren bir şeyin temeli oldu. Yani bu ilk sanayi fotokopi sisteminin yani o zalit dediğimiz ha, evet. hikayenin e, başlangıcında Prusya mavisi'nin e, katkısından bahsedebiliriz. Doğru. Ee, gene bu bununla ilgili ben de şeye ekleyebilirim Prusya mavisi bitmeden sonra da parçaya geçeriz artık. E, çok meşhur bir resim vardır. E, Japon ahşap baskı ustası e, Katsushika Hokusai'nin e, çok ünlü bir eseri vardır. E, Kanagawa'nın büyük dalgası diye. Mesela bu mavi kullanılıyor bu resimde. E, Keza 1800'lerin ortasında gene astronom John Herschel e, bu rengin ışığa karşı eski ...siz bir hassasiyeti olduğunu... E, ...keşfediyor... ...ve resimde kullanılan özel bir tonunu... ...böylece bu çalışmaları yaparken bulmuş oluyor... ...baya ilginç yani... O zaman ilginç bir şarkı e, arası verelim... <gülüyor> Pekala... <gülüyor> ...evet efendim Limp Bizkit'ten geliyor... ...Behind Blue Eyes...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 But my dreams, the earth is empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance, let's never free what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you, no one bites back his heart on their anger, none of my pain and woe can show through.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 flying like.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 Pek güzel bir şarkı. Açık Radyo 94.9'da kalmış güreş. Maviye devam ediyoruz. Orta, orta Çağ'dan yaklaşık işte Rönesans'ında geçtik. Vermeer var. Vermeer mavisi var. Ee, Hollandalı ressam. Ee, mavi kullanmadaki cesareti ve cömertliği öne çıkıyor. Özellikle bu suç kadın ve inci küpeli kadındaki kullandığı lacivert ve mavi tonlar... Resimde dinamizme ve renk armonizasyondaki bu tek düzeli kırılmasına vesile oluyor evet, diyebiliriz. da evet. çok başarılı kullanan bir ressam ya herhalde evet. mavide de yansımaları gözümün önünde. Gene sevgili dinleyicilerimize Twitter'dan çok görsel kullanacağımızı hatırlatalım bir rokoko mavisi dönemi var. Bu 18. asrın Paris sanat ortamında özellikle rokoko olarak adlandırılan dönemde mavi çok sık kullanılıyor. Bu burada kullanılan mavi Prusya mavisi aslında. Ee, bu dönem işte hmm. François Boucher, Jean-Antoine Watteau, Nicolas Lancre gibi ressamlar bu rokoko döneminin bu delişmen, şehveti açık, fiziksel zevklere dayalı hayatını renklendirirken ...mavi olan Prusya mavisini çok sık kullanıyorlar. Mesela Diana'nın banyosu diye bir François Boucher'in tablosu var. Orada çok belirgin olarak görülüyor. 19. dokuzuncu asırla birlikte izlenimci hareketin ön plana çıkmasıyla birlikte izlenimcilerin de işte akademi dünyasına zıt bir şekilde stüdyolardan işte dışarı. dışarı çıkmaya başlamasıyla birlikte e işte mavi göğün parlattığı gün ışığında açık havada yaptığı resimlerde ister istemez mavi hani belirgin olarak hayatımıza resim hayatına giriyor. Evet i̇şte yani, buna yani dair, deniz gök. Evet, evet buna dair Hı. örnekler tekne diye bir resim var Mone'nin 1874 yılında yaptığı. Alfred Sisley'in Şafak'ta Sen Nehri diye bir resmi var... Van Gogh tabi bunlarla bir paralel bir yönü var bir yıldızlı gece diye bir tablosu var aslında orada da hani mavinin Lacivert, hakimiyeti koyun. lacivertin hakimiyeti görülüyor aslında sen e, izlenimciler demişken e, biz ilk programlarımızda da yanlış hatırlamıyorsam ikinci mavi programında e, twitter'da böyle toplu bir e, dışarı çıkan ressamlar olarak izlenimcilerin tablolarından örnekler vermiştik Hı -hı. şimdi seninkileri daha spesifik olarak e, kullanırız evet, evet. Picasso'nun bir arabi dönemi var mavi dönem 1901-1904 yıllar arasında Periodo Azul deniliyor aynı zamanda e, eş anlamlısı daha doğrusu. Picasso'nun yakın arkadaşı Carlos Kasegemas vefat ettikten sonra intihar ediyor daha doğrusu. bir Mavi dönemin başlamasına vesile oluyor aslında Picasso'nun. Bu dönemde işte daha çok Picasso kent hayatının bu karanlık yönlerini, batakhaneler, kumarbazlar, yoksullar, işte hüzün temalı, mutsuzluk temalı, temalı sefayet temalı hmm. resimlendirmeler yapılmıyor. Evet. Hatta bir meşhur bir tablosu var, diye hayli etkileyici. Ee, onu paylaşalım Pablo Picasso'nun. Öyle bir dönemi oluyor. Bir de hani Der Blau Reiter diye bir... Bir mavi, atlı mavi süvari ha, kısmı evet. var. İşte bu Rus, Rus ressamların, göçeber Rus ressamların kurduğu topluluk var. Bunların içinde Kandinsky, Yavlenski, Verevkin gibi e, topluluğa. Aynı zamanda Alman, e, sen pek seversin, Franz Marc Çok, işte Gabriele Münter, August Macke gibi Alman sanatçılar da katılıyorlar. Bu aslında topluluğa mavi atlı isim verilmesi, mavi atlı isminin verilmesi neden işte Kandinsky'nin özellikle Kandinsky'nin mavi atfettiği bir sembolik, tinsel bir boyuttaki anlamdır. Ee, ...diyebiliriz. Doğru. Bir de hem Kandinsky hem Marc ...atları da çok sevdikleri için... ...atta oradan geliyor diyebiliyorum. Ee, ee, böylece... E, ...birleşiyor, evet. Bir de Miron'un bir mavi dönemi var. dedi ki biraz resim tarihi gibi oldu. Ama evet. burada resim tarihindeki Miron'un dönemi... E, ...Pikastro'nunkinin tersi... ...biraz daha hani... E, ...böyle melankolik bir yönden öte... E, ...işte gerçek... ...üstü hareketin ilham kaynağı... olarak görülüyor... Rüyalarla resimler arasında ilginç bağlantılar kurmaya niyetlendiği bir dönemde kullanıyor Miro bu rengi. Aslında Kerem ya e, biz e, dört programda bitirmeye niyetlenmiştik ama bitmeyecek gibi görünüyor. Evet. Çünkü daha edebiyat var, başka sanat eserleri de var. Beş mi yapalım? <gülüyor> ya bilmiyorum yetişmeyecek gibi görünüyor. <gülüyor> kuzey bölgelerindeki ee, ressamlardan bahsedecek. Ondan bahsedip programı kapatalım evet, istersen. Evet kuzey yine biraz aslında e, eski. Hani artık kandinskilerden e, falan bahsetmişken e, Frans marklardan ama ya kuzey resminde de mavi e, kullanılıyor. Özellikle bu lapis mavisi dediğimiz koyu mavi. E, malum gündelik hayata insanın özel yaşamına dönen e, yeni bir resim akımı aslında bu flaman resmi. Ee, şu Arnolfi düğünü diye çok meşhur bir resim vardır. Çok anlamlı. Ee, hı hı. İşte arkada ayna bulunan falan. Ee, orada bile e, kadının elbisesi aslında giydiği üstlükle çok görülmez sadece kollardan ufak yerlerden görünür ama mavi giymiştir ve e, aslında hiyerarşide mavinin yükselişine dair e, bir şey söylediği açılımları var çeşitli kaynaklarda çünkü zenginleşen ve artık resmini yaptıran o yeni toplumsal kesimin e, çok önemli bir resmindeki kadının temel giysinin mavi oluşu yani söz konusu hmm. Keza Van Aykın mavi başlıklı adam diye bir e, tablosu var gerçekten resimde mavi patlıyor yani yani böyle e, çok belirgin e, mavi kocaman bir başlığı var adamın. E, bayağı göze görülür altı çizili bir şey. Görselini paylaşacağız Twitter'da. E, sevgili dinleyiciler aslında biz e, bu son iki programda gerçekten hep resim renk e, ağırlıklı ilerledik e, Bu arada e, Şeyleri anabiliriz öyle programı bitirelim Neden bahsettik e, Daha teknik ve renksel Sözcüklere gittik ama ultramarin dedik Hı -hı. Ondan sonra Azur, dedik. Azur dedik, Kobalt dedik Kobalt dedik Prusya mavis dedik Çin'i dedik, e, Çin dedik evet, Seladon e, dedik Evet, e, navy sözcünü de kullanabiliriz. Deniz, denizci, çivit, indigo. Hı hı. Son iki program aslında bunlar. Keza ortaçağ dinden yola çıkarak e, Meryem dedik, hı hı. E, uhrevi, göksel, dingin sözcüklerine vardık. Bir ama zaman birkaç soyla birlikte belki huzursuzluk, yoksullaşma, evet, e, trajedi. Gibi sözcüklere vardık evet. Hatta neydi daha canavar Gremlin mavisinde yerin altındaki Bir canavara verilen at, Kobalt, kobalt heh, Kobaltı evet. da olumsuz olarak e, anıyordu Bazı kültürler Almanlar daha çok e, Almanlar. Bir evvelki programda e, Barbardan da bahsetmiştik yüzlerine mavi boya süren ee, sevgili dinleyiciler mavi gerçekten çok zengin Kerem'le ikimizin ayrıca sevdiği bir renk olduğu için de biraz iltimas geçtik galiba evet ee, sanatla Olsun devam edip mu? bitireceğiz İçelim, <gülüyor> artık şey sonbahar mavisi ee, <gülüyor> olarak devam edecek bu <gülüyor> efendim hoşçakalın ee, iyi haftalar diliyoruz iyi haftalar görüşmek üzere